Vacip olan iman yani imanın hakikati üçüncü kamili iman. Birinciye açıldık dedik vacib olan iman olması olmazdır. Bunun şartı dinde neydir İslamdır. Yani İslam'a giriş İslamın şartlarını kabul ettin sende vacib olan iman var. Onu da geçen ders açıkladık. O da nedir en aşağıda en limit İslam'dan olması olmazlarıdır. Şimdi bu derste imanul ül vacib, vacib olan iman, nedir bu iman? Ona bakacağız. Derse girmeden önce tabi detayı var, o detaylarını atsa Bu iman nedir? Bu iman yani eşittir cennet. Eşittir Allah rızası. Bu imanı yerine getirsen sen birinci aşamadan Allah'ın izniyle cennete girersin. Bunun da alanı geniştir. Çi alanın arasındadır bu. Birinci dedik vacip olan iman olması olmazın alanı dardır, insanı çoktur. Bunun da alanı çok geniştir, insanı zamana mekana göre değişilir Üçüncü, üçüncünün alanı dardır, insanı asr-ı saadette çoktur. 10 sonra tensora azınlıktır. Kıyamete kadar da azınlık içidir. Bunları inşallah açıklayacağız. Allah'ın izniyle. Evet şimdi ikinci mertebe imanul vacip. Ve yukarıda şu okuyacak biz de açıklayacağız inşallah. İkinci mertebe, vacip iman mertebesi. Bu mertebeye mufassal iman veya iman-ı mutlak ya da imanın hakikati mertebesi de denilir. Bu mertebe imanın aslı mertebesinden sonra gelir. Bu mertebede bulunanlar vacip imanın gereğini hakkıyla yerine getirenlerdir. Bunlar vacipleri eda ederler, büyük günahlardan ve kötülüklerden sakınırlar, dinin bütün ayrıntılı hükümlerini tasdik ederler, güçleri yettiğince gizlide ve açıkta onlarla amel eder ve onlara bağlı kalırlar. Bilgileri ve amelleri arttıkça imanları da artar. Basiretli ve bilinçli bir şekilde Allah'a ibadet ederler. Kalpleri şirkten, şüpheden ve şehvet hastalıklarından kurtulmuştur. Evet. Günahlarda da ısrar etmekten kurtulmuşlardır. Devamlı Allah'a itaat ederler ve bağışlanma dilerler. Bazı küçük günahları işledikleri zaman farzlara eda etmeleri ve büyük günahlardan sakınmaları onlara tamam. kefaret olur. Tamam, bırak kadar yeter. Şimdi bu iman, vacip olan iman adı üzerindedir, vaciptir. İkinci terim geçer, imanül mufassal. Açıklamalı iman. Üçüncü, imanül mutlak. Dördüncü, hakikatül iman. Bunlar hepsi bizim akide kitaplarımızda dört imam olsun ve ondan e, öncekilerden ve sonradakilerde bu mustalahlar, bu terimler ehli Sünnet kitabında geçer. Birinci dedik neydir? Mutlakül iman. Genel bir iman. Ama bu nedir? Özel bir iman. Bu terimleri ezberlememiz lazım. Eğer bir selef alimi dedi bu imani mutlaktır. Anlamı geliyor. Bu nedir? Hakiki imandır. Özel imandır. Vacip imandır. Dört tane adı var bizim. Yerine göre bunu alimlerimiz kullanır. Eydir bu nedir dedi. Bu mertebe birinci mertebeden sonra gelir. Üzeri bir üç mertebedir. Birinci mertebeyi sen kabul ettin. Oradaki şertleri yerine getirdin. Ki biz dedik oradaki şertler olması olmazlardır. Onu yerine getirdikten sonra sen ne yapıyorsun? O alan dedik birinci iman alanı riskli bir alandır. Orada kalsan şeytanın elinin altındasın. Ama sen ikinci alana geçip şeytanından daha fazla uzak olacaksın. Bir de burada bir toplum var, seni kurur. O topluma geçmek için ne yapacaksın? Çaba göstereceksin. İşte bu iman birinci imandan sonra, mertebesinden sonra gelir. Bu da nedir? Vacip olan iman, imanın hakikati. Hakikati. Dinde bunu ne karşılıyor? Dinde de bunu iman terimi karşılıyor. İslam, iman, ihsan. Burada da Cennel iman, hakikat imanın hakikat. Evet, bu imanı iyidir, nasıl elde ederiz? Bu imanı nasıl elde ederiz? Bu imanın dedik alanı geniştir. Biz çizdiğimiz şeyde, geçen derslerde göstermiştik. Birinci imanın alanı nedir? Dardır, insanlar içinde çoktur. Bu iman geniştir, bu, bu iman üçüncü mertebe azdır darddır alanı. Çünkü buraya yetişmek zordur. Buraya kim yetişir evliyaullahlar? Buraya yetişmek için çok nefsi meselelerden vazgeçeceksin. Yetişeceksin buraya hakiki evliyaullah olursun. Sahabe seviyesine çıkarsın. Bu imanda Vakıa suresinde Allah Subhanahu taala ne diyor? Sulletum minel evvelin وَثُلَّتُمْ min 3 Üçte bir sahabenin üçte biri bu imanın içindeymiş. Bu imanın da içinde ثُلَّتُمْ مِنَ الْاَوَّل۪ينَ وَقَل۪يلٍ مِنَ الْآخَر۪ينَ Bu imanın içinde birinci kuşakta sahabenin üçte biri bunun içindeymiş. O bir sahabeler buradaymış. Bazı sahabalar da düzüymüş. Onlar da kimdir? Arap. Dediler biz iman ettik. Allah Teala verir dedir? İman etmediniz siz. Müslüman oldunuz. Ne zaman iman kalbinize yerleşti? O zaman iman etmiş olursunuz. Şimdi siz Arap'sınız. Buradasınız. Ne zaman iman kalbinize yerleşti? Bunu çözdünüz. Bunun şartlarını Yerine getirdiniz, buradasınız. Onun için bu imanın ehli Allah Teala diyor, ''Thülletum minel evvelin ve thülletum minel ahirin'' Bu imanın ehli kıyamata kadar her zaman var, doludur. Sahabada üçte birdir, son zamanda da üçte bir olabilir. Her zaman üçte bir olabilir. Kim dese yer üzerinde mumin kalmadı, her şey halak oldu. İlk halak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir kendisidir. Hadisten. Demek ki bu hadisten sabittir ayetten, hadisten kıyamete kadar her zaman burası elhamdülillah doludur. Ümmette. Bugün de de var. Ama nedir? Zamana göre, mekana göre az olur. Bugün de Türkiye'de yüzdesi bu kadar ise Arap ülkelerinde yüzdesi daha fazladır. Batı ülkelerinde yüzdesi daha azdır. Her ülkeyden ülke ne yapıyor? fark ediyor. Ama bazen öyle olur ki taife olurlar. Azınlık olurlar. Bazen bu ülkede azınlıktır, başka ülkede çokunluktur. İşte bizim bahsettiğimiz iman bu ceniş alandadır. Eğidir bunun kriterleri nedir? Neyle bu imana girebiliriz? Birinciyi bildik. İmza attık İslam'ın şartlarının altına bu imana girdik. E şimdi bu imana imanın hakikatine nasıl gireceğiz? Bunun şartları nedir? Bunun şartları arkadaşlar imanın mertebesinden önceki dersler bunun şartlarıdır. O da nedir? Şu'abül iman. İmanın şubeleri. Kaç şubeydir? 77 şubeler. 77 şuhbenin biz dersini açıkladık. Orada ne vardır? Ameller vardır. Bu ameller ne yapar bizi? Dedik imanımızı yükseltirir, zirvete uğrar. Bu amelleri hakkıyla getirsek, hakkıyla yerine getirsek 77 şuhbeyi ne olur biz? Aday oluruz nereye? İhsan derecesine. Oraya ne girer? Çok azınlık girer. Çok azınlık insanlar girer. Çünkü Allah'ın has adamları orada olur. Allah'ın oranında şartı nedir? Allah'a öyle ibadet edersin ki o seni gör, sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Demek ki helin tetikte olacak. Evet. Şimdi kriterler nedir bu imanda? Çinci mertebede imanın şubelerinin 77 şubelerini inanarak yerine getirsen sen bu alanda kalırsın. Bu alanında faydaları nedir? Allah'ın yine has adamlarısın. allah Teala seni bu iman üzerine ölsen cehenneme girmeden sırattan seni kurtarır, kantaranın üzerine gelir, ondan sonra cennete girer. Ama İslam derecesinde dedik birinci iman aşamasında velevçi sen ebedi cehennemden kurtarıyorsan ama madem bu alandasın muhakkak günahın var, Gireceksin neye? Cehennemde azabını çekeceksin. Kim istemez bu alanda gitsin Allahu Teala'yı karşılasın. Hepimiz istememiz lazım. Bir muminin ümniyeti bu olması lazım, himmeti de olması lazım. Bu olmasa ne olur? tehlikede olur. Her zaman sen velav İslam dairesinden çıkmamışsın, adaysın şeytanın tarafına. Aday için şeytan seni ele getirsin. Neden dedik? Sen İslam'ın sınırına, çifrin sınırına, İslam'ın kıyısındasın, çifrin sınırındasın. Orada da şeytanın el altındasın. Kancasını atar yeter. Ama şeytanın kancası bu bir çinci dereceye yetişmez. Yetişse de orada korumalar var, seni kurur. O da nedir? Sadece senin nefsin de değil, imanın kurur seni yanındaki muminler de sene sahip çıkar, kurur. Çünkü hepsi imanı etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şeytan bir deneye yakındır iki teneden uzaktır. Ne demektir bu? Bunu kim anlar? Ben mumin ise anlarım. Ahmet de mumindir anlıyor bunu. O zaman ne beni Ahmed'i başını boş koyarım, ne Ahmet benim başımı boş koyar. Birbirimize sahip çıkarız. İşte bu imanın avantajları budur. Neydir imanın e, imanın şübelerinde? dedik bazı şübeler nedir? Olması olmazdır. Bazı şübeler nedir? Çamal mertebesidir. Olması olmazı zaten hak, imanın hakikatinde olan işlemesi lazım. Ama nasıl işler? Onu mükemmel bir şekilde işler. Gönül isteyilis işler. Bu mertebede. O bir mertebede ya ben işlerim kurtarayım diye. Çünkü iman yerleşmemiş. Arabiye diyor ki Arabiler diyorlar biz iman ettik. Allah Teala diyor hayır siz İslam'a girdiniz. İman kalbinizde yerleşse o zaman iman etmiş olursun. Demek ki ikinci mertebeye gireceksin ki iman kalbinde yerleşir. O zaman yetmiş yedi şubeyi ne yaparsın? işlersin. Birinci mertebedeki iman sahipleri beş vakit namaz kılıyorlar. Ama sünneti yani kılarlar, yani kılmazlar. Kılsalar da adet gereği kılarlar, yani de üstün şeyi kılarlar. Ama buradaki iman, bu mertebedeki iman nasıldır? Sünneti kendisi isteyerek arayarak ona sahip çıkar o sünneti. Çünkü biliyor bu sünnetle bu alanda sabit kalacaktır. Bu sünnetleri, bu şübeleri, kemal şübesini yerine getirmesen bir de nereye gidersin? Birinci marhaleye gidersin. Evet bunu anladıktan sonra burada diyor ki, kitapta diyor bu mertebe birinci mertebeden sonra gelir. Evet bunu anladık. Bunlar da kimlerdir? Bunlar da imanın asli meselelerinde asli meselelerini yerine getiriyorlar. O da nedir? Fi'lil vacibat, vacibleri, üzerimize vacip olanları feil ediyoruz. Çal e, e, e, e, yerine getiriyoruz. Tatbik ediyoruz. Yani Allah'ın emirlerini uyguluyoruz. Yerine getiriyoruz. Sonra ne diyor? Terkil muharramat. Allah haram kılmış. Demek ki nedir? Muminin sıfatı nedir? Âmenne ve saddakne. Semihne ve ata'ne. Eşittik, itaat ettik. Biz eşittik neyi? Allah'ın emirlerini yerine getirdik. Namaz, niyaz, zekat, bunlar hepsi emirdir. Yerine getiriyoruz. Sonra muharramatlar nedir? Allah'ın çizdiği çizgiler. Bunlar yasaktır. Burada duracaksın. Burada duruyorlar. Hakkıyla. Ama birinci mertebede bunu getiriyordu. Bunu yapıyor. Bu müşterektir. Ama burada hakkıyla duralar. Hakkıyla ibadet yaparlar. Orada laubali şekilde yaparlar. Onu hiç o derecede kallar, Onu hiç o derecede dedik. O alan tehlikeli alandır. Bir de bu nedir? Bu vaciblerden sonra ilk bu alanda ek nedir? Muharramatlardan içtinab ederler. Yani uzak duralar. İçtinab nedir? Yani yakınında olmayacaksın. Kaçınmak. Kaçınmak. Evet çok güzel. Kaçınmak. Nasıl aslandan kaçıyorsun? Yırtıcı bir hayvanı gördün. Gidip onundan dalga mı geçersin? Her, ana, her anda hayatına mal olur. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. Bu sokakta var ise o bir sokak kaçarsın. Şerrinden Allah beni... Bunun şerrinden kurtarsın. E bir haramdan da ne yapacaksın? Kaçacaksın. Burada müzik var, sen burada olmazsın. Ya bende ne ya? Ben müzik yanında oturuyorum, ben dinlemiyorum. Bu, bu sif ehlis imanın sifatı değil. Ben bir lokuntaya yediyorum, o lokantada içki var. Ya e bende ne ya? Ben içki içmiyorum, yemek yiyorum orada. Bu ehli imanın sifatından değil. Ehli iman bir yerde içki oldu, kaçınacak orada. Çünkü şerriden emin olamazsın. İşte ikinci mertebe sıfatlarını alimlerimiz sayıyor. Vel keba'ir. Keba'ir nedir? Büyük günahtan kaçınırlar. büyük günahlardan. Zina çeşitinden kaçınır. Değil ki zina innehu bir kadın bir, bir erkek bir, bir arada olsun bir muharram işlesiler. Bu zinanın nedir? En muhallas en üst derecesidir. Bunun neyi var? Zinanın basamakları var. O basamakları kim senin için? Basamak basamak düzmüş e, e, mermeri, granit mermer takar, üzerini parlatır senin için halı sarar oralara. Kim? Şeytan. O basamaklardan ne yaparlar? Birinci mertebe ikinci mertebe ehli iman kaçarlar. Birinci mertebe ehli iman adaydır oraya çıkmaya. Bunlar kaçarlar. Yani kebairin büyük günahların hiçbir şekilde ne olurlar? Oralarda bulunmazlar. Kaçarlar. Vel münkerati vel menheyyat. Münker şimdi kebair nedir? Büyük günahlardır. Nedir? İçki içmek, zina yapmak, gıybat yapmak, he? Münkerler nedir? Fahiş işler, kötü ameller yakışmayan Musulmana, Allah Teala sevmeyen, Allah Teala hadiste geçtiği gibi kulunu sevdiği yerde e, görmek ister. O zaman Allah'ın sevdiği yerlerde bulunacaksın. Mumin kul Allah'ın sevdiği yerlerde bulun, bulununur, sevmediği yerde orada bulunmaz. Bu çimin e sıfatıdır? Hakiki müminin sıfatı böyledir. Evet, Sonra menhijet nedir? Ya bu haram değil ama nehi olunmuş, Şer, yani o kadar değil diye bilir sene, şeytan. Ama bunu eline almak için, madem bunda nehi var, bende yoktur o. Çünkü e, nehi haramdır aynı zamanda. Ama haram şiddetli, apaçık. Bazı nehihler daha hafif derecededir. Hatta alimler diyorlar müminin sıfatındandır mekruh meselelerde kaçar. Mekruh meseleleri ihtiyaten ne yapar? Tercih eder. Asıl mümin budur. Şüpheli meseleler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor apaçık hadiste? El haramu bayyin ve el halalu bayyin ve haramu bayyin. Halal Apaçuk bellidir. İçki haramdır, faiz haramdır. Halal da bellidir. Aralarında ne var? Hayat şartlarında aralarında uçurum kaderi bir mesafe var, büyük bir mesafe var. Bu alanda müştebihetler var. Çünkü hayat yaşadıkça insan, zaman büyüdükçe, ilerledikçe Teknoloji hayat değiştikçe ne olur? Yeni güncel şeyler çıkar ortaya. Burada ne olur? Müştebihatler var. Bu halal mı, haramdır? İnsanlar alimler ihtilaf ederler. Mümin ne yapar? O Resulullah'ın dediği gibi, o şüphelerden uzak olur. İhtiyatan diğer ben tercih ediyorum bunları. O zaman nedir bu? İşte Rasulullahdır bu dinini kurmuştur. Kurmuş şahıs ne yapar? müştebihliyetlerden kaçar. Çünkü sonra bir örnek veriyor Resulullah. Diyor, "Müştebihatin arafında dönen, müştebihatlerden amel eden o çelebek gibidir." Çelebek nasıl ataşın atrafında döner? Şimdi mesela bir çelebek gelir burada lambanın arafında döner. Ama ataş tezenler lambadır, Arafında döner. O ataştır. Çelebek nedir? Çok hafif bir hayvandır. Her an o ateş şşt, alıp onu içeride yakabilir. Belki onun lehpesi, he, ısısı bile onu havada bile yakar. Çünkü neden? Atrafında dönüyor. O kelebeğin görevi nedir? O ateştan kaçacaktır. Riski almayacak kendini. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin, bir Müslüman şübhenin atrafında dönüyorsa, ya bir şey olmaz diyorsa o kelebeğe benzetiyor Evet, mümin ne yapacak? Kaçacaktır. Ondan sonra ne diyor? Şeriatin bütün detaylarında detaylarına katılırlar. Yani şeriat bize bütün detayla neyi emretmiş, neyi rahiyetmiş, bunlar nedir? Semi'na ve ata'na deller. Eşittik, itaat ettik. Oların önünde durarlar. Bu nedir? Tasdiqen ve amelen bunu inanıp inanır inanarak ve yaparlar bunu. Yani hem zahirde hem batında bunu inanırlar, bunu ne yaparlar? Güncel hayatlarına sokarlar. Bazı insan bir şeyi adet urftan dolayı tercih eder, bazı tercih eder. Evet bu haramdır, şey haram olmasaydı yapardım diye de bilir. Onun imanı ne kadar zayıf olsa o kader temennilerde bulunur. Bu da kim ümniyeti kim bırakır insanoğlunun kalbine? Şeytan bırakır. Ayette geçtiği gibi illeçi Allah Teala bir şeytan bir adamoğlunun kalbine bir ümniyet koyar. Hakiki mümin şeriatın bütünüyle inanıp amel eder. İnanarak yani Türkçesi, Açukçası severek yapar bir işi. Şey. Evet. Ondan sonra zahiran ve batinan yani cizli ve eşker ameli nedir? Şeriata uygundur. Bazı insan var ameli insanların önünde dört dörtlüktür ama kendisine kalsa olur? Teç başına kalanda bazı kuralları çeyiner. Bugün de hepimizin başına geliyor. Bazen internetin başında oturuyorsun. Kuralları çeyniyorsun. Ama Ahmet kardeşin yanında olsa cesaret etmezsin oralara girmeye. Yalnız kaldın girersin. O zaman sen hakiki mümin değilsin. Bu konuda bir tık aşağı düştün. Evet. Sonra bu değil bez. Şu bu hatlerden dedik uzak net O da nedir? E, ha pardon. İst, tabi burada bu amelleri yerine getirmekte de bir şart koşmuş Ehl-i Sünnet. O da nedir? Nas ta'uzalik. Allah Teala diyor, bir kura la yukallifullah nefsen illa vishal. Bir kula Allah bir bir kulu Allah mükellef kılmazıyla yapabildiği kadar. Bunlar da ellerinden geldiği kadar ne yaparlar? Neden bunu koymuş? Bazı insan var şarttır. Dinini sert tutar. Bazı insan var yapamaz. Yapısı gereği bazı insan var, malı var. Ne elinden geldiği kadar sen ne yaparsın? Çünkü Allah Teala bunu cenelleme verseydir, ne olurdu? Bazı insanlar mağdur olurdu. Yapamadığı şeyi nasıl verir ona? Benim bedenim zayıftır. Cihad edemiyorum. Bedenin zayıfım ben. Hastayım ben. E ama nasıl tatar? Onun için ben cihada gidemiyorsam ama burada bir ek var allah Teala yine kurtarıyor o kullarını, salih kullarını. Niyetten yaparsın. Ben diyelim, ben cihada gidemiyorum. Hastayım, yani bedenim zayıftır, yani sakatım. Ama içten hakikaten diyorum, ben de selim olsaydım, ben de o kardeşlerimci bir cihad ederim. Eğer o sahay kitelde düşse şehit olsa, sen yatağında ölsen, Aynen dereceyi alabilirsiniz niyetle. Nasıl bir zengin adam herheret yapıyor, senin paran yoktur fakirsin, ne diyorsun? Benim de olsa param onun gibi yaparım. Eğer sen sadık isen terazide senin için amel önüne gelir. Bu da bir müminin avantajıdır, Allah-u Teala'nın ikramıdır. Yeter ki biz niyetlerimizi çalıştırın. Bak bedavadan sana terazide amel Hiçbir yerde itikattan yani laftan amel terazi dedik tartmaz. Ama burada tartar. Burada tartar. Çünkü neden? Bütün amel neydendir dedik? Niyettendir. Niyet çok önemlidir. Evet ondan sonra bu fiilleri bu nehirlerden uzak durduktan sonra bu müminlerin sifatı nedir? Kalplerinde zaten çifir yoktur ama ne var? Çifir inkardır zaten. Ama ne olabilir? Şirk olabilir. Şirkin apaçığı var, böyücü var, küçüğü var, bir de gizlisi var. Her insanın kalbine şirk gelebilir. Bunlar şirkin bütün datayından nediler? Uzaktılar. Şirkin bütün datayından uzaktılar. Kim? Hakiki müminler. Şirk nedir? Şirk değil ki. Diğersin dünyada cihtene yaratan var. Şeytan o kadar aptal değil bize gelsin desin dünyada cihtene yaratan var. Biliyor mu müminler bunu kabul etmez. Ama şirk nedir? Bugün de müminlere işleyen şirk. Şeytan buradan giriş yapıyor. Kimse demiyor, rızık veren Allah'tan başkasına inanıyor. Hayat veren buna inanmıyorlar. Yağmur yağdıran ama detaylı yollardan ne yapar? Giriş yapıyor. Asıl şirk bizde, ümmette. Bugün de şeytan başarılı olmuş, imzasını da atmış. O da nededir? Bizim ibadetlerimizi sadece Allah'a yönendirsek bu tevhidin zirvesidir. Ama bu ibadetlerimizde başka birisini ortak etsek ne olur? Şirk olur. Buradan şeytan ümmeti yırtlatmıştır. Yani ben namazımı, niyazımı, her şeyim Allah çıkılıyorum. Ama bazen ne oluyor? Bazı meselelerde şirk koşturur bize şeytan. O da nedir? Meselen filan şahıs he? salih insandır, seni mededine, imdadına yetişebilir. Bunu itikat ettin, sen şirk koştun. Şirkin de derecesi var. Bazı şirk insanı birinci sınırda indirir dedik birinci merkebe başlık seni dışarı yatar Allah korusun çifir alanına çıkardı sen İslam alanından çifir alanına gidersin ve bu ne de dikkat etmemiz lazım bu hakiki müminde her şeyi muahidin sadece Allah için olur ikinci çifir dedik olmaz imkanı yoktur çifir zıddıdır. ama çifrin de en mertebesi var, zayıf mertebesi, küçük mertebesi, o da nedir? Şüphe. O da çifirdir. O şüpheyi ciritse kalbine senin bir antaradüt etsen Allah korusun imanın gider, çifres, İslam şeyinden çıkacaksın. Bir gün şüphe etsen Allah'tan başka sana bir tane yardıma gelebilir. Şimdi yardım, evet. Ben burada Elim uzanmıyor bir şeye. İlmaz kardeşe dedim onu yardım etmene. İlmaz hoca ver bunu elime. Bu yardım caizdir. Çünkü bu işi İlmaz hoca yapabilir ve yardıma da gelebilir. Yanımdadır. Ama İlmaz hoca evinde oturmuş. Ben burada geliyorum. Ya İlmaz bardağı getir ver bana. Nedir? Bana her şey güler. İlmaz ne kadar evliya Allah olsa, salih olsa oradan uzaktan kumandaydan bu işi yapamaz. Melekler de yapamaz bunu. Peygamberler de yapamaz bunu. Kim yapabilir bunu sadece? Sadece allah Teala yetişir sıkıntıda. Bir gün şüphe etsen, bu bir örneğidir. Tereddüt etsen bir şeyde Allah kursun, ne olursun? Kifre çıkarsın. Onun için hakiki müminde her şeyimiz Allah'tır. Allah'tan, Allah'ın yapabilecek görevleri kula versen Allah kursun. Kifirdir, şirktir bu. Allah'ın fiilleri, sıfatları sadece Allah yapabilir. Başka, ilahtan başka hiçbir, yani bu ilahın şah fiilleridir. Başkasına versen kifir olur, şirk olur. Hakiki mümin, bulardan uzaktır. Ayrıca bulardan bir basamak aşağı ne var? Hastalıklar var. O hastalıklardan da uzaktır. ki hastalık var. Zaten nefsin belini iki hastalık büker. Nefsi şeytana iki hastalık teslim eder. O kişisini de toplasan nedir? Hava. Hava. Nefsin havası. O da nedir? Açıklaşak onu nedir? Biri şübheler, biri şehvetler. Şüphe nedir? İşte dedik, tereddüdün bir altındadır. Şüphe, şübuhat. Yani bir tane gelir sene dedik ki Resulullah dedi halal bellidir, haram bellidir. Bunun arasında ne var? Şübheler var. E, e, hakiki müminler bu şüphelerden uzaktır. Bir tane gelir der sene Ayette, bu Kur'an-ı Kerim'de, bu ayette bunun anlamı böyle de kabul eder, böyle de kabul eder. Sen ne yaptın? Tereddüt ettin. Bir tarafta ümmetin itikadı var, bir tarafta Arapça'dan bir anlam çıkıyor, sen burada tereddüt etsen Allah kurusun. Yerine göre birinci dere imana indirir seni, de yerine göre İslam'dan çıkartırsın seni. Bu alandaki hakiki müminler, Şüphetlerden, şüphelerden nedir? Uzaktılar. Şehvet nedir? He? Şehvet, şehvettir. Çünkü nefisin önünde engel yoktur. Nefsi bıraksan, ipini çözsen nefsini, satsan onu tarlaya, her şeyi yapar. Engel yoktur, sınır yoktur önünde. Hatta fıtratı öyle bozar ki olmayan işleri yapar. Ama nefsine yapacaksın. Devamlı kontrol edeceksin. Devamlı elinde tutacaksın. Çünkü nefsin ipini saldın. He? Her tarlaya götürürsen. Ama elinde olsa nefis sırat-ı müstakim üzerinden çıkamazsın. Onun için kim nefsine hakim olur? Hakikî mühme. Kim nefsine uyar? Birindi derdeci iman. Bazen nefis insanı çifre de götürebilir. Onun için bir, bu hakiki müminlerde, bu mertebe ehlinde nefis e, şehvetler nedir? Yoktur. Ha şehvetsiz mi insanlar mı? Hayır. Şehvetsiz insan olsa bunlar melek olurlar. Şehvetleri var ama kontrol altında. Neden? Çünkü Allah Teala bu dünyayı yaratmış. Bu dünya intihan tarlasıdır. Elimizde kalem kalember nasıl intihan yapıyorsun okulda? Burada da intihan tarlasıdır. Bu nefisten iptil olursun. Nasıl soru cevabı var? Nefiste seni çekiyor bu tarafa, gel bu tarafa. Bir de nefisin o kadar havantazları var. Senin için süsler, püsler, e, günahı hafiflettirir. Ya bir şey olmaz. Bir zikzak yap bir de gelirsin. Ama bir yaptın Allah kurusun bilmezsin seni ne bekliyor. Ya otobandan çıksın dışarıya. ise batarsın daha çıkamazsın. Onun için Resulullah diyor. Bu sırat müstakimdir. Çizgi cüzür yanlarda dalalet yolları var. O yolların başında şeytan var. Teşvik ediyor. Onun için Ehli hakiki mumin o şeytana ne yapar? itibar etmez. Sırat-ı müstakim üzerinde bir de sırat-ı müstakim üzerinde kalmak için o akıntıya uyacaksın. akıntı olmasan ne olur? Seni götürür. Şuriden çıksam kurt götürür seni. Kurt beni nasıl götürmez? Şuride kalacağım. E sırat-ı müstakim üzerinde bir akıntı var. O akıntıya kapınsam benim şeytanın gücü yok, oradan çeksin beni. O akıntı da nedir dedik? Bu derece imanda olacağız. Bu derece imanda olan mumiller kol kolayı yediriyorlar. Şeytan yakalasa da seni o kardeşin salmaz seni. Sahip çıkar seni. Kolundan tutmuş. İşte bu akıntıya kapılacağız. Kendimizi nerede buluruz? Allah cennetin kapısında buluruz. Yeter ki bakıntıdan bu akıntıdan çıkmayalım. Bu akıntıya da kapılmak dedik nedir? Değil ki ben kolumu geçtim kardeşlerimin koluna tamam. Davamlı sıkı tutacağım. devamlı sıkı tutmak için ne lazım? İnsanda güç lazım. E o gücü nedir? İnsanın manevi imanda. O gücü tercüme etse ne çıkar? Salih emel. Salih emel elden bıraktın. O kolun boşalır, gücü kalmaz. Şeytan çektinde seni artık sarlamaz. İşte salih emel de. Çok önemlidir. Sonuçta diyor ki bu şübenin bu mertebenin ehli hakiki imanlar Allahu Teala'ya ibadet ederseler, ediyorsalar bunu neyle ediyorlar? İlim ve basihatle ediyorlar. Birinci mertebe işte gelmiş. Ahıntı tamam. İnsanlar diyorlar namaz kıl ben de kılıyorum. Ama namazın asıl anlamı nedir? Hiçmeti nedir? Espirisi nedir? Değil mi? Buları, bu müminler anlarlar işte. Bu hem biliyor hem basireti var. Yaşıyor. Ne yaptığını anlıyor. Ya bugün de hayatta da öyledir. Bir tane bir iş yerinde çalışıyorsa o iş yerinde ben geldim, işimi bitireyim gideyim kendini vermez o iş yerine ne olur? Başarısız olur. işten atılır. İçinde bir İbda yani bir şey yapamaz, ee, bir fark katamaz başkalarına. Yerinde sayar, o zaman patron ne senezam yapar, bir reisi de bulsa değiştirir. Sen olduğun yerde tamamen yeni bir şey getireceksin, işinde uzman olacaksın. Ne olsun? Hatta işte mümin insan nedir? Hem ilmi var hem basireti var. Yaptığı işi inanarak, severek yapıyor. İşte bu derecede nasıl artar? Alimler diyorlar, sünnet alimleri, ilmin kaderi, ilmin ne kadar çok oldu? Ne oluyorsun sen? Derecen yükseliyor. Amelin ne kadar çok oldu? İmanın artıyor, derecen yükseliyor, yavaş yavaş nereye gidiyorsun? Üçüncü mertebeye. Üçüncü mertebeye gittin, orada şeytan yoktur artık. Şeytan cesaret edemez orada. Yani var da, ama şeytan böyle kolay kolay o mertebeye gelmez. O da Hazreti Ömer'in mertebesidir. Şeytan Ümer'i bir vadide görürken Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor o bir vadiye kaçıp. İşte bu Allah'ın mertebesidir. Evet, devam edelim. Bunlar dünyada Allah'ın koruması, yardımı, gözetimi ve rahmeti altındadırlar. <gülüyor> Bu, onların günahlardan arınmaları sabır ve imanlarını kanıtlamaları iyiliklerin artması derecelerin yükselmesi ve günahlarına kefaret olması için bazı musibetlerle ve hoşa gitmeyen şeylerle karşılaşmalarına mani değildir. Ahirette yüce Allah onlara rahmetiyle muamele eder kıyametin, e, kıyametin en büyük korkudan onları güvende kılar ve onları doğrudan cennete sokar. Çünkü allah Teala onları cehenneme aram kılmıştır. Bu onların dünyada işledikleri günahlara kefaret olması için ölüm esnasında kabirde veya haşirde bir takım sıkıntılarla ve onça gitmeyen şeylerle karşılaşmalarına mani değildir. Tamam. O, ben o bir paragrafa açıklamadım. Onu açıklayacağım. Çünkü o çok önemlidir. O bir paragraf nedir? Bundan sonra bunlar şimdi okuduktan bir önce bir paragraf var. O atlanındı. O da nedir? Bu diyor ki bu, bu hakiki müminlerin amelleri küfür, şirk, bunlardan musalim olduğu için bunlar sonuçta Ademoğlularıdır. Hata yapabilirler değil mi? Yapabilirler. Yapmayan zaten insan değil. İnsan hataya maruzdur Bunlar büyük hata yapmazlar zaten. Ama küçük hata, yiyen de hata nadiren de olsa, ne yaparlar? israr etmezler. Anı tövbe ederler. Bu da bir sıfatlarıdır. Yani insanoğludur. Hakiki mumin bir hata yapabilir. Küçük büyük, orta. Ne yaparsa yapsın, ani ne yapar? Tövbe eder. İsrar ettin ne olursun? Bu sıfat senden alınır, birinci mertebeye inersin. Bu da neden neden israr etmezler? Çünkü akıntıda dedik gidiyorlar Allah'ın yolunu tutmuşlar Allah'ın yolu da neyi gerektirir? Devamlı tevbe istiğfarı gerektirir. İşte burada e, eğer bir hata işlediyseler tevbe ederler. Allah Teala de bu tevbe ne yapar? Affeder onları. Bir de bu tevbenin affı neden olur? Buların devamlı affetlerinin Vajibleri yerine getirmek ne yapar? O bir günahlarını siler. El-hasenatu yudhimne seyyiat. Resulullah sellem diyor ki hasenetler seyyiatleri götürür. Allah-u Teala bunların kötü emellerini istiğfar tevbet ettiklerinde ne olur? Kötü emelleri silinir. Yerine salih emel yazılır. Yani günahları de Allah'ın izniyle çara dönüyor. Ne kadar büyük nimet dediler. Evet. Bir de bunlar küçük bile küçük masiyetlerden nediler? Zahidler, mütevarri'tiler. Yani bunlardan bile uzak Çünkü mümini bu gerektir. Ama insan halinde velevçü düşse bu meseleye ne olur? Tevbe ederler. Evet. Şimdi Bular dünyada ve ahirette Allah Teala bunlara ne hüküm vermiştir? Bular dünyada nedir? Ahirette nedir? Bu çirde, çi şey var. Çim hükümleri var buna. Allahu Teala bunlara bunlara dünyada ne tanımış? Ahirette ne olacaklar bunlar? Allahu Teala'nın Kur'an'ı ve sünnette şeyleri nedir? Hükümleri. Bular dünyada dur Allah'ın vilayeti altındadırlar. Vilayeti cözetimi altında? Yani Evliyaullah'dırlar, Allah'ın has adamlarıdırlar. Ama bu nedir? Ceneldir. Sahabenin üçte biri bu alandaydır. Üçte biri bu alandaydır. Demek ki bu alan önemli alandır. Bu alandan Allah Teala'nın karşısına çıksak cennete gireriz. İnşallah. Bunlar Allah'ın Nedir? Gözetimi altındadılar. Allahu Teala bunların amellerini tasvip eder. Rahmet melekleri gönderir. Bunları uyar, uyarırlar. Anlatabildim mi? Destek var bunlara. Allahu Teala'nın inayeti ve rahmeti ve desteki altında bu müminler ne diler? üzerinde yaşıyorlar. Ama bu ne rağmen bu müminlere Değil ki Allah'ın dostlarıdır diye bunlara hiç kimse zerel veremez. Böyle bir kaide da yoktur. Eğer böyle bir kaydı olsaydı Allah'ın has adamları evliyaların imamları kimdir? Peygamberlerdir. Onlar bile aziyet çektiler. Onlar bile e, aziyet çektiler. işkence gördüler. E, onlar bile e, zulm alındı onlara Hasta oldular, değil mi? Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sihir işledi bile. Bunlar hepsi evliya Allah'ta olur. Onun için ama bunların farkı nedir başkalarından? Bunların farkı o hastalıklar, o musibetler bunlar cinnedir, allah Allahu Teala muhakkak muhakkak bir kul, insan oğluysa bunun günahı var. Yanlış kabul etmez. Muhakkak günah yapacaksın. Şu allah bizi böyle yaratmış. Ama Allah bu günahları silmek için tövbe istiğfar da vermiş bize. Onun yanında bazen insan tövbe istiğfar edemez. Yani unutur. Yani eder ama günahı daha çoktur onu karşılamaz terezde. Ne yapar allah Teala? Kulu sevdiği için bu dünyada onu temiz alması lazım. allah Teala bunu istiyor yanına Evliya Allah'tır temiz getirsin. Ne verir mi musibetler verir. Temizler. Jileler onu. Zun paralar bu dünyada o pürüzleri hepsini alır. Allahu Teala'nın yanına salim musellem giderler. Nedir bunlar? Hastalıktır. Eline bir diken batsa bile ha? Bunun ecri var. Bu da mümin içindir, gayr-mümin için değil. Çünkü neden mümin için, gayr-mümin için değil? Çünkü müminin bütün hayatı nedir? Allah yolundadır. Bütün hayatı Allah yolundadır. Her şeyi Allah içindir. Onun için her şeyi Allah için olan nedir? Bütün gelen başına musibetler nedir? Onun için karşılığı Allah indinde var. Hasta olur, başına musibet gelir, zulme uğrar, bir tane aldatır. He? Bir tane ona zulmeder, biten ona iftira atar. Bunlar hepsi nedir? Sabretsen, bunu Allah'tan bilsen, karşılığı günahlere bu nedir? Kefarettir. Evet. Bunlar sabrettikçe dereceler artıyor. Sabrettikçe dereceler artıyor. Bak işte peygamberler dedikçe her peygambere de Allah Subhanehu ve Teala bir musibet vermişti. Hazreti Eyüp hastalıkla. Bu bazı peygamberler işkenceyle, bazı peygamberler kadın fitnesiyle, bazı peygamberler akraba fitnesiyle. Her peygambere Allah Teala bir de şey vermiş. Niye? Bu, çünkü hayatta bunlar hepsi bir muminin başına gelebilir. Her peygamberi gözün önünde örnek alacaksınız. Hasta oldun bir günde ne kadar yatağlı olsan koy Eyyub peygamberi aleyhissalatü vesselam gözünün önüne teselli alırsın. İşte bu müminlerin hali dünyadadır. Bunlar Allah'ın kuruması altındadılar Ama sonuçta buların Allah'ın ne diler has adamlarıdır. Bunlar mutluluk içinde yaşıyorlar. Bunlar saadet içinde yaşıyorlar. Saadet para değil dedik. Bunlar iç huzurları var, saadetleri var. Bakma kılıp kıyafı önemli değil. Velevçi çadırda otursalar bunlar, bunlar mutludular. Neden? İmanın hakikati bunların kalplerinde yerleşmiştir. Ahirette bunların durumu nedir? Bu alanın, bu geniş alanın, müminlerin ahirette durumları nedir? Ahirette Allah Teala bunları rahmetiyle ihsaniyle, minnetiyle, keremiyle, lütfıyla ölümden itibaren cennete kadar ne kadar facieler var bunları kurur. Bir, ruh verme asnası ne zordur biliyorsunuz. Muminlerin ruhu sanki bir ipek üzerinden örtü nasıl çekilir böyle? Böyle çekilir. Seni böyle okşarak ipek ha, normalde şilebez değil. Tırtırlı olsun. İpek böyle üzerinden çekildi, ruhum böyle çekilir. Çafirin nasıl çekilir? Nasıl kasap koyunun derisini böyle çeker, soya? Böyle çekilir. Burada bizi kurudu mu allah Teala? Müminleri. İnşallah ağzımızdan çıkıyor. İnşallah allah Teala de bizi bu tayfadan, bu tayfa üzere öldürür, son Nefesi bize nasip eder. Bir de ne oldu? Buradan gittik. Rahmet melekleri geldik kabire. Kabirde sorgu var. Kabirin sıkması var. Kabir azabı var. Orada da bizi kurur. Kabir bizim için ne olur? Cennetten bir bostan olur. Cennetten bir bölüm olur. Küçük cennet bekle böyücek eder. Ama münafık, kafir, zındık ne olur? cehennemden bir çukur olur onun için. Burada azabını çek, hatta büyük azaba gelen kadar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da. Bu azabı çekenler sonra يردون الى عذاب الاكبر. Büyük azaba, o da kıyamet günüdür. Sonra ne olur? Mahşerden çıktık yer yer üzerine. Allah Teala ne yapar? Kıyamet nefhe, israfil sura nefh ettikten sonra yer dümdüz olur. Böyle bir pürüz kalmaz içinde. Dümdüz. Bu masanın alanı gibi dümdüz. Sonra bir yağmur yağar. İnsanlar bir çemikleri var. Yer yemez. O da kuyruğun şeyinde. Ne diyorlar ona? İlmaz. Kuyruk. Sokum. Oradan göcereller. bitki bir yerden. Çırıp çıplak. Erçekler sünnet olmuşsalar o parça et bile geri gelir. Bugün öyle bir tehlikeli gündür ki insanlar o günde çok korkarlar. Hazret Ayşe diyor ya Resulallah. Hazret Ayşe o zaman da çocuktur. Belki on çiğ, belki on üç yaşındadır. Diyor ya Resulallah. Nasıl olur sırıp sırıplak erkek adam bir yer. Diyor ya Ayşe öyle bir vehim bir gündür ki böyle şey aklının insanın cüne gelmez. Kalpleri ağzındadır insanların. Bu de müminleri Allah Teala ne yapar? Kurur. Güneş aksar dedi yakına gelir. Bir mil olur. Hacıbe bir mil ne kadardır? Onu ihtilaf etmiş 50 en. Çok yakın olur. Öyle insan terler ki günahına kadar tere batar. Bazı ayağının kadar, bazı topuğuna kadar, bazı göbeğine kadar bazı terin içinde boğulur. Öyle canları yanar ki bu azaptan ya diyerler ya Rabbi atarsan bizi at cehenneme bir iş bitsin. Böyle canları yanar. İşte giderler peygamberlerden şefaat ederler. Hatta Resulullah şefaat eder. Ondan sonra ne olur? Hesap kurulur. Bir de müminleri o arada var ya. Terlemiş insanlar, güneş gelmiş. O fazaatte Resulullah'ın havzu başında karşılar olarak su edilir. Bir bardak su içsen Resulullah'ın elinden, havzundan artık sen hiç susamazsın. Cennete gelir. Ondan sonra hesap gelir. Hesapta korkuyorsun, titriyorsun. Rabbil alemin her kulu tek tek kendisi hesaba çeker. Tek tek. Konuşur onuyla, hesaba çeker. Öyle korkunç gündür ya. Bu cabbar semavati vel artık. Burada ne olur? Allah Teala seni o korkunu alır kalbinden. Çünkü Allah'ın has adamlarısın. Hakiki mumin. Ondan sonra sirat. Sirat cehennemin üzerinde bir köprüdür, Kıldan ince, kılıçtan keskün. Bunun üzerinden ameline göre gidersin. Bazı hızlı geçer, bazı evinerek geçer, bazı geçer düşer, ondan sonra kancalar var, böyle çeker onu cehenneme. Gel, sen nereye gidiyorsun? Senin yerin buradır. Atabildim mi? O yen müminlerin günahçarları, yen çafirler. Düşerler hepsi cehennem. Ama müminler burada bu korkudan da elhamdülillah şey yapmadı. Ayağlarını sırata koydular. Zıt jet hesabı geçerler. Orada. Rih el nasıl bir diyor ki e, haberlerde der ki rüzgar yüz yüz nedir o? Y Saatte yüz kilometre hızı den rüzgar var mesela. Bu zıt, zıt, jet hezi. jet gibi zıt geçersin sıratın üzerine. Birden bakarsın kantaranın üzerinde durmuşsun. Kantara nere, nerede Cennetin kapsının önünde bir alan var. Orada bekliyoruz. Resulullah gelir kapatılır orada Resulullah. Ondan sonra cennete girilir. Ebedi hayattan da kurtar. İşte hakiki müminin sonu budur allah Teala onu kurtarır İsa gününde. Hatta ne olur? Cennete girene kadar. E bu bu böyle bir nimeti biz istemez mi? İstemez miyiz? Biz bulardan olalım. O zaman yetmiş yetmiş inanarak amel etmemiz lazım. Evet. Ondan sonra bu eğer bunların günahları da var ise günahları var ise, mesela Allah hastalık verir, hastalık verir. Bunları yanına eritir, temiz getirir. Ama bazenin fazla günahı var. Bu hastalıkları da yetmiyor onlara. Ne yapar? Kabirde biraz azap çeker. Sonra kaharçın bir az azap çeker. Bir az korkar eder. Bunlar ne yapar onu teraziye ter Tertemiz gelir. Bu Allah'ın neden? Bu avantajları tanıyor kullarına. Çünkü bu alana girmişler. Bu alan onun için çok önemlidir. ikinci mertebe. Evet. En son paragraf sende var değil mi? Onu oku. Ayetten önce evet. Bu mertebenin sahipleri hem dünyada hem de ahirette esenlik, güven, kurtuluş ve başarıya nail olmuşlardır. allah Teala bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere dosdoğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler. Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey rafur ve rahimden, affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Hem oradan siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız, Allah yoluna çağıran, Makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir? Evet. Fussilet sureti attuz 33. ayet. Bu mertebe azim mertebedir. Celil mertebedir. Mekanesi çok yükseldir. Çünkü Allah'ın, Allah'ın mertebesidir. Bunlar dedikçe kurturan toplumdur. furkay aciyedir Taife-i Bunlar hepsi bu sıfata layık olan mertebedir. Bu ayet Fussilette ne diyor? <gülüyor> İnnellezîne kâlu Rabbunallah thumme istekâmu Bu mertebenin özetlemiş Allah-u Teala burada üç kelimeydi. İnnellezîne kâlu Rabbunallah Allah bizim Rabbimizdir. Nedir? Yani imanı ben İslam'ı kabul ettim. İslam Dinin mertebesinde dedik birinci basamaktır. Ama burada İslam bütün dindir. İslam, iman, ihsandır. Allah İslam paketini din, İslam paketini nasıl diyor bugün İslam'ı size razı kıldım ayette biz o İslam'ı kabul ettik. Diyenler var ya ne yaptılar? Kabul ettik bitti mi? Kurtardılar mı? Hayır. Terezi de bu geçmez. Sum mustaqamu. Bu şarttır. Çünkü terazi bu istikama olarak üzerine bunları tartar. Ondan öncesini tartmaz. Çünkü cissi bir yerde gelse kabul olunur. ayrı gelse olmaz. Ne istikamat imandan ayrılır, ne iman istikamattan ayrılır. Nasıl dersin aç ola bunu bize. Basittir. İman nedir? Allah'ın bütün verdiği pakete iman etmektir. Din. Bütün dine iman etti. E bu din içinde ne var? Uygulama var. istikamet. O istikameti Allah'ın emirleri, yasakları önünde durmaktır. Onu da yerine getir paket tamamlandır. İyidir. İman ettim istikamet etmedim ne olur? Kabul değil. İstikamet ettim, iman etmedim zaten kabul olmaz. Bir kısmında var Şeytanın oyunuyla ne yapar? İman eder ama istikameti keyfi eder. O da kabul olmaz. Çünkü istikamet Allah'ın çizdiği yolda gideceksin. Allah'ın emriyle gideceksin. Yani bid'at sokmayacaksın dine. İşte burada ne diyor? İnnellezîne âmenû. İnnellezîne kâlu. Dediler ki, ikrar ettiler. Rabbuna Allah, sümme istekam. Evet ya Rabbi, bunlar ne olacak? Cevap geliyor. Tetenzelu aleyhumul melâiketu. Melekler onların üzerine iner. Ne meleki? Rahmet melek. Nerede iner? Her zaman. Bir de en son ölümü dedik o ipek. Perdeyi üzerlerine alana kadar. Ne derler onlara? En lâ hiç korkmayın. Hayatta da seni korkutmak. Bak bir mümin hiç kimseden korkmaz. Aslan çıksa karşısına korkmaz. İman getir. Evet insan olarak korkar. Ama kader gelmişse var ise teslim olur kadere. Onun için mümin tağuttan korkmaz. Bu tağut ne olursa olsun mümin insan tağuttan korkmaz. Ama gayri yani imanın zayıf olan ne yapar? Tahtın önünde titrer, üç gün yemek yemez. Ne oldu? Beni götürecekler. Ama mümin insan ne olur? Çöz günü böyle geler. Allah ne yazmış sonu görün. Burada, la takafu, la Korku ayrıdır, hüzün ayrıdır. Hüzün nedir? Üzüntü. Üzüntü gelir insana. O üzüntü bile hakikimü mümine lazım. Sen baktın bir meselede üzüldün, bir imanında zayıf var. Üzülme değil mi Allah niye yazmadı benim için bunu? İmanın zayıf olur, dikkat et. Sonra kendine güvenme değil mi ben sertim, çok imanlıyım. Oradan uğurlursun. Üzülme, üzüldün imanını kontrol et. Çünkü kadere iman, iman burada tecelli eder. Melekler diyor üzülme. Üzüntü bile yoktur size. Vepşiru. <gülüyor> Vepşir nedir? Müjde. Neye müjde? Bil cenneti. Müjde cennetten. Elleti kuntum tu'adun. Nerede bize vaad olundu? İşte biz gözümüzü açtık, buluk çağına yetiştik, idrak ettik aklımız. Dinimiz bize diyor, salih emel işle imanın çinci mertebesinde kal karşılığı cennettir. Bunu da bize müjde veriyor. Şimdi biz buna inandık mı dersten sonra biz meleklerin müjdesini aldık. Budur. Bir de nerede verilir müjde bizi? O dedir ipek örtü üzerimizden çekerken orada Subhanallah diyorlar. Mümin insanın önüne cennette mekanını gösterirler melekler. Baktiyeller üzülme senin yerin buradır. Onun için mümin insan, salih insan ruhunu verirken gülümserek verir. Bu alamettir Hüsnü Hatime'ye. Günahçara da, zındıka da, kafire de ne verirler? Johnny'e de önünde, ataşta yerini gösterirler. O zaman ne olur? Yüzü böyle üzüntülü, korkmuş, fezah var yüzünde. Nasıl bir tanenin üzülde kan kalmaz, öyle gider. Bu mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra miraya, Mi'raca çıkarken birden kafirler dediler: "Ey Muhammed, doğru diyorsan, biliyorsan Beytül Makdis'e gitmemişsin. Doğru diyorsan, vasfele bizim için Beytül Makdis nasıldır?" Eyvah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor öyle oldum ki dedim keşke ben anam doğmasaydı. Ben gece gittim Beytül Makdis'e. Bir de o Muhteşem. gece gitmiş, Burak'la gitmiş. Beytil Makdis'in içine girmiş. Karanlıktır. Lambalar ufak yanıyor. Orada zikire gitmiş. E peygamberlerden buluşmuş. Namaz kılmışlar. Olar gidip e siyahate gitmiyorlar baksınlar. E orada neler var, neler yok. Beytil Makdis'i ben nasıl vasf Diyor Cibril Aleyhisselam getirdi sanki önüme koydu. Ben de bakıyorum orayı anlatıyor. Yani bir günde biz anladığımız dilde bir maketini getirmiş, önüne koymuş. Ha? Melekler de sana ekranda, bizim anladığımız dilde. Yani biz Allah'a, Sübhanes'e sığınırız, kendimizden bir şey eklemiyoruz. Ama bugün de bu dilden anlıyoruz. Melek ekranda sana gösterebilir cennette yerini. İşte bize vaad müjde verirler bize. O müjdeyden yaşarız, o müjdeyden de bizi götürürler o bir tarafa. Eee sonra ne geliyor? Sonra diyor ki Allah Teala ve nehnu ve nehnu burada nugatil azama. Bizden başka kimse yapamaz bir şey Rabbil alemin, diyor. Ve nehnu. burada hem azamat hem de melekler, Allah'ın özel askerleri kontrol altındasınız. Ve nehnu evliyâekum. Fil hayâti dünya. Ben biz yani Allah azamatıyla ve Allah'ın özel has askerleri meleklerdir onlar için nedir evliyakum Evliya nedir? Veliniz. Biz bizim bizim gözetimimiz altındasınız. Fil hayatü dünya ve fil ahirete. Bu dünyada ahirette de bizim bize bize tabisiniz. Kimse size bir sefer göremez ve likum fiha ma teشتهi enfusukum ve likum fiha ma tuadun o cennette de o ahirette de kısa özet vasf ediyor başka yerde zaten Allah Teala ayette yer resulun diliyle açıklamıştır cennette ne var ama burada özet veriyor ne diyor nefsiniz ne arzu ederse orada var biz dedik nefsin arzusu biter mi salsan nefsi her şeyi yapar Cennette arkadaşlar her şey serbesttir. Aklına gelen yok yoktur orada. Evet. Ondan sonra size de ne vaad olunmuş da tayide Kur'an'da sünnette olarak hepsini görersiniz. E Kur'an sünnette bir sürü şey var. Ondan sonra tekkid için o bir ayette ne diyor? Nuzulen min gafurur rahim Bura, kimin emirliğiyle geldiniz? Kimin ziyafatındasınız? Kimin ikramındasınız? Gafurur Rahim. Burada niye Gafurur Rahim dedi? Demedi Akramil Akramin. Çünkü bura, Allah'ın rahmeti olmasa, affu, mağfireti olmasa, kimse ameliyden giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, dedi, kimse cennete giremez ameliyle. Sen demiyor ya Resulullah, Elini koydu başına evet ben de ben Muhammed görürsünüz beni ben de giremem. Allah'ın lütfu rahmeti olmasın. İşte burada neyden bitiriyor? Gafurur Rahim. Meghfiret nedir? Cünahlardan geçer. Rahim nedir? Merhamet sahibidir. Kendi müminlere acır, bol rahmet verir. Sonra ayeti en mükemmel şişirle vasf ediyor. Müminlerin halini. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ kim olabilir daha güzel söz bunlar bundan söyler, söyleyenlerden ki o ki diğer ki Allah'a davet eder yani mümin kendisi iman eder bir de kendisi dedik ki muminler birbirlerine sahip çıkarlar. Ben değil ben kurtardım bu alandayım. Ben isterim bütün Müslümanlar kurtarsın. İşte bu, bu isterimden de olur mu? Arzudan olmaz. Amele dökeceksin. Ne yapacaksın? Davet edeceksin. İşte gelin bakın arkadaşlar bu iman derecesi bu kadar nimetlidir. Siz birinci aşamadasınız. Gelin bu alana bizimle olun. Nasıl bir işin var senin çok güzeldir. Amcanın oğlu, dayının oğlu, sevdiklerin bir arkadaşa ya senin bu işlediğin iş mi? Gel burada daha mustakbelin, daha geleceğin parlaktır. İşte burada böyle e, sigortası var, burada böyle primi var. Değil mi? Bak dünya için teşvik edirsin sevdiklerini. E mümin de işte Allah Teala diyor ila Allah Allah'a davet ediyor. Allah'a davet nedir? Yani Allah'ın has adamları olacaksın. Cennetinde olacaksın. Bu da yetmiyor. Unutmuyor Allah Teala bu şuhbenin amellerini. Ve salih. Arkadaşlar kim ne derse desin size iman, miman, iman amelsiz olmaz. Çünkü terazi, kıyamet gününde sadece amel tertem. Amel yapmadan cennet yoktur arkadaşlar. Bunu bilin. Sen allamey cihan ol. şeyh İslam ol. Ama amel olmasa senin işin bitmiştir. İşte burada bu da tecelli. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Evet. Uzandı biraz. O bir ayeti de oku. Bitiririm onu. Onlar Allah-u Teala'nın kendileri hakkında şöyle buyurduğu salih müminlerdendirler. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerimin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Evet, dördüncü ayet enfal surasından Allah Subhanahu ve teala bu müminleri hakiki mümin olarak burada apaçoğa çıkılıyor. Hakiki mümin bulardır diyor. İşte bu alanda olan, ikinci mertebede olan hakiki müminlerdir. Ne diyor? Ula'ike bu saydıklarımız Ula'ike humul mu'minune haqqan hakkıyla mümin bulardır işte. Var mısınız? Ha? O zaman 77 şöbeyi gidip kontrol edeceksiniz kendinizde. Yerine getireceksiniz. Sonra müjde de veriyor ayette. Ne diyor? Lehum دَرَجَاتٌ عِنْدَ Rabbihim. Bular Allah indinde dereceler var. Çünkü dedik bu imanın içinde de dereceler var. Elmin fazla oldukça, amelin fazla oldukça çıkacaksın. Alan dedik ya burada. Alan geniştir. Burada başlıyor İhsanda bitir. Bu derece derecedir. Elimin fazla oldukça, amelin fazla oldukça ihsana geliyorsun. İşte bu derecedir. Eğer bu derecenin burada sen vefat ettin, cennette de orada durarsın. Cennette derecedir ya. Yani. Nerede vefat ettiysen, cennette de oradasın. Onun için sen gaza basacaksın salih amellerde. Eğer niyetin senin Birinci derece ise yolda öldün, sen niyetine göre birinci derecede olursun. Yok dersin bu bana yeter. İşte diyor, لَهُمْ دَرَجَاتٌ ve رَبِّهِمْ ve وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Evet, o bir ayette da Müminler onlardır ki Allah'a ve elçisine iman ettiler, sonra şüphe etmediler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte iman sözlerinde doğru olanlar onlardır. Bu da Hücurat Şurası arkadaşlar, 15 ayet İnnemel mu'minun mu'minunl onlardır. Kimdir? Ya Rabbi hemen hemen kulağımızı dik, dikleyip bu bir خيرdir. İstiyoruz kendimize kimlerdir müminler bilelim. Altlarına girelim. Ellezine amenu onlardır ki iman ettiler. Cimen iman ettiler billahi ve Allah'a ve رسولuna iman ettiler. Bak demiyor Allah'a sorar رسولuna Burada Allah'tır, Allah, Allah'tan Resul'ün emrine iman ettiler. Anlatabildim mi? Allah'tan Resul'ün emri burada nedir? Eşittir. Yemezsin bu sünnettir, bu Kur'an'dır. Resulullah diyor ki bir gün gelir ki yan gelip yatarlar derler verin bize Kur'an'da ne varsa amel ederiz. Sünnet, tazaif var filan var. İşte bu mumin değiller. Ne dersin? Allah ve Resulü eşittir. Ne de? Emirde. Çünkü Resul وَمَا يَنْتُقُوا عَنِ الْحَوَةِ Kendi havasından getirmiyor. İn وَحْيٌ illa يُوْحَةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinde ne demişse vahidir. Allah tarafından demiş. Ama Kur'an Allah'ın lafzıdır ve hadis Resulullah'ın lafzıdır ama Allah'ın emridir. Onun için eşittiler. Evet emirde. E, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Tereddüt etmediler, şüpheye düşmediler dedik ya sıfatlarındandır. Hakiki iman ettiler. Sonra ne eklediler buna? Salih ameller eklediler. Salih amel olmadan olmaz dedik. Burada salih amelleri açıklamış. Neyinden başlamış? Zirvetinden. وَجَاهَدُوا Cihad nedir dedik? Zirvet senamil islam. İslam böyle bir tepedir. En tepesinde amellerin ne var? cihad beyrak var. La ilahe illallah dalgananıyor. Bir dene cihattan İslam'a girdi, cihattan nefsi istemedi cihadı nifak üzerine ölür. Velev ki bir dönemdesin, o dönemde cihad yoktur ama için bele çizleyecek, ezilecek ne için? Cihad için. Ne yapacaksın? Sahabelerin hayatını okuyacaksın, bakacaksın nasıl cihad ediyorlar. Şarj edeceksin kendini. Kendini yetiştireceksin, elin tetikte olacak, her zaman fırsat düşer. O nimeti, nimete kapılacaksın. Sonra ne diyor? Cihad neyden olur? Arkadaşlar çişikilden olur. Allah yolunda cihad, çişikilden olur. Maldan, nefisten. Allah her zamanda malı nefsin önüne çıkartır. Çünkü bizim malımız yoktur anlamıyoruz belki ama malı olan bunu anlar. Zengin olan bunu anlar. Mal nefisten daha azizdir. Bazen insan kendi hayatını verir malını vermez. Onu hiç allah Teala diyor önce malınızdan cihad edin. Bir de alimler diyorlar ki malını vermeyen canını nasıl verir? Önce sen bir dene kendini bak malını verebilir misin? Mal nedir? İçinden, kalbinden bir şey kopuyor. Veriyorsun Allah yolunda. Malını veren, yarın hayatını da veriyor Allah yolunda. Ama oturup ahkem kesse, ben cihad ederim, ben ederim, ben yaparım. Ama fiilde yarın ciddi olsa, ilk kaçanlardan o olur. Cihad budur. Sonra, ayettene diyor, bi-amwalihim ve anfusihim fi اللّٰهِ Allah yolunda. Adam var cidiyor, başka şey için kital yapıyor, yani cihad ediyor. Bu kabul olmaz. Cihadı Resulullah pat pat pat açıklamıştır. Kim cihad edirse, ister nefsiyle, ister malıyla, ister bedeniyle, ister kalemiyle, ister diliyle Allah'ın kelimesi yüksek olsun yer üzerinde. O bu cahittir? Onun haricinde kendisine yorgunluk kalır. Nasıl oruçsun? Allah rızası için yapmıyorsun, kendin için aç susuzluk kalır. Yani oruçsun, sadece ağzını tutmuşsun midene gittiği meselelerden ama dilin, ribet falan yapmıyorsun, sana açlık susuzluk kalır. Bu da böyledir ki. Hiç her şey Allah rızası için e Nasıl olmaz? Ya e olur, ben bir günde cihad ediyorum, kitap telif ediyorum, Allah rızası için değil, şeytan niyetini bozmuş, desiler filan iyi alimdir. Filan iyi sadaka veriyor, filan iyi savaşçıdır. Değil mi? Bunu bir de Facebookçularda da görüyoruz. Çok güzel cihadi yapıyorlar. Ama ortama gelirsen o zaman hepsinin boyası dökülür. Bak burada Allah'ın ayetiyle sabittir. Sonra allah Teala kaşa, mühür vuruluyor burada. Hakiki mumin diyor, bulardır ülâikahumus sâdikûn işte bunlar sadıklardı. Tecelli etti mi? Anlaşıldı mı şimdi? Hakiki mümin, sadık olan kimlerdir? İşte bu güzel amelleri itikaden, kavlen, fiilen yerine getirenlerdir. Çünkü bizde sünnette iman üç taş üzerine oturur. İtikat, kavl, fiil. Üçü yakıp Üçü birbirinden ayrılmaz. Birini çeksen iman bozulur. Nasıl bu bine dört kolon üzerine durur? Bir kolon çeksen bine binalıkta kalmaz. Öyledir bu. Nasıl namaz dinin direğidir? Direği çeksen düşer. İman da öyledir. Evet. Allah hepimizi Sübhanahu Teala bu iman derecesini iman derecesini bize nesip etsin. Bunu bize yaşatsın. Bizi ve bütün Müslümanları, geçmiş müminleri de, Musulmanları da, ölenlerimizi de, iman üzerine ölenleri Allah rahmetiyle hesap etsin. Bu alana katsın. Hepimizi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzunda, havzu başında elinden bir yudum su içmeyi Rabbi etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين